ve salatu vesselamü Daha önce söylemiştik ki muarraf tarif edilebilir. Biz usulü fıkı tarif ediyoruz Dolayısıyla muarraf olan usulü fıkı neyle bilinecek? Yapmış olduğumuz bu tarihle bilinecek. Peki tarih neyle bilinir demiştik? Tarihte de oluşturan fertlerin bilinmeşiyle bilinir. Dolayısıyla usulü fıkhı tarif ederken Hacmun yurahu bihi ahvalus edilleti vel Buraya kadar olan kılmü o. İlmi tarif edeyim. Kendisine üç mana yükledik. Melekedir dedik, kavahittir dedik veya idrakül kavahittir dedik. İlmin ne olduğunu anladık. Yorafu bihi derken, oradaki marifeti de bize anlattı. Marifet, buradaki marifetten maksat, idrakül cüzzin'i ala tasvip demişti. Onu da anlattı bize. Şimdi sıra geldi tarihteki, اِلْمُنْ يُرَفُ بِهِ اَحْوَانُ اَدِلَّةِ وَالْاَحْكَامُ Edille ve ahkamın halleri, edille ve ahkamın halleri ne demektir? O konuya da bugünkü dersimizde girmiş olduk. Edille ve ahkamın halleri ile kast edilen neymiş? Arabu men اللّٰهِ قَتُ بِهِمَا Edille ve ahkamın aradı o avarız-ı zâtiye ki el-lâhiqatü bi-i'ma edinle ve ahikâma rahip olan, aruz olan avarız-ı zâtiye'dir. Daha önce avarız-ı zâtiye hakkında konuşmuştuk mantık bilimden. Avarız-ı zâtiye meselecini bu derste gene işleyeceğiz ama... 20. sayfadaki bugün oradan bir bölüm okuyacağız gene. 20. sayfadan sizin kitabınızda orada da bu konu daha tafsilî olarak anlatılacak. Bugün biz gene tafsiline gireceğiz ama asıl tafsil orada. Onu da okuyacağız inşallah. Arada zaten yer, daha önce mantıktan vermiş olduğumuz misalle itibarıyla bir şeye bir takım şeyler arz oluyor. Mesela diyoruz ki el insanı mutakçibun, el insanı mutaharrikun diyor. Taçib ve taharruk, el insanı vahikun diyor. O taçib, tekellüm, vırk bunlar nedir? İnsan ağız olan şeylerdir. Bizim konumuz, usul, mevzumuz şu anda anlatmakta olduğumuz bir ifadesi usulü fıkhı. Bu usulü fıkhı ne şu an? Mevzuluğu var. Eline işte bu edinle ve ahkamında neşi var? Avarızı zatiyyesi var. Neydi avarızı zatiyye? İki kısımda demiştik. Bir avarızı zatiyye var, bir avarızı garibe var. Avarızı garibe, bu ilimde bahis konusu değil. Hiçbir ilimde de bahis konusu yapılmaz burada. Ama avarızı zatiyye bir şeye, zatından dolayı bir, cüz'i müsavisinden dolayı iki, harici müsavisi, fıstık, Mantılakta harici müsaade işinden dolayı. Üç, bu üçün de var. Bu üçü de neydi? Onda bunlardan dolayı bir şey, diğer bir şey arız oluyorsa o arız bulan zati bir hal. Yani o arızı zati edendir. Bunda ittifak var demişti. Bir tane size mantıkçılara göre irtinat var. Fakat usulçüler onu... Biraz daha kapsamını da değiştirerek ne yapacaklar? Avanızı gatiye eden sayacaklar. O da neydi? Bir şeye cüz-ü dolayı bir şeyin arzı olması. Mesela insan nedir? Hayvan matıçtır. Bu insana hayvan olması sebebiyle bir şey arz oluyorsa o da nedir? Usulcülere göre avanızı gatiye eden. Hayvan insanın ne şeyi güçlü ahamudur. Yani mahiyetinden güçlü hem de ahamlıdır. Yani hayvan ile insanı kıyaslayacak olursanız kurulu insanın hayvanın dersiniz, ama bazı hayvanı insanın dersiniz. Diğer bazı şey insan değil diğer canlılar. Dolayısıyla bu iki da bir şey diğer şey az oluyorsa usuncular bunu da nereden sayacaklar? avarız zatiyeden sayacaklar. Şimdi Avarız-ı Zahiyye derken burada İzmir'den bu Avarız-ı Zâfiye bir de dediğim gibi biraz önce misallerini tam açık misallerini hatta tavsilli misallerini de 20. sahibedeki dersten okuyarak inşallah bugünkü usul dersini tamamlayacak. Şimdi Arâz-ı ne, e, nedir? dedik ki ahval edille ahkamın halleriyle murad avaruzu zatiyidir bu avaruzu zatiye ne Allah'a katbiyim ahille muhakkam aru olur lahip olur hangi ikibatla arz olmuş bir ikibari delaletin edilleti amen ahkam edillerin ahkama cenanet etmesi ikibari kat ahkama cenaneti ikibariyla Edillerindeki şey var, avarızı zatiyeşik. Yani iki e, itibar verecek burada. Birinci itibarı edillerin avarızına vurgu yapmak için, ikinci itibarı da ahkamın avarızı zatiyeşine vurgu yapmak için söylüyoruz. Dolayısıyla ahkama edilleye rahip olan avarızı zatiye hangi itibarla bir yetimari <Gülüyor> denilen edille? ahkami mutlaka. Edille'nin ahkama mutlak olarak delalet etmesi itibarıyla. Dalit olması itibarıyla. Bunun adı ispattır. Bunun adı nedir? Bunun adı ispattır. Yani Edille ahkamı ispat etmesi itibarıyla demektir. Dalit olması ne demektir? Ispat demektir. Bunu biraz sonra hiç anlayacağız. Bu ispat, İspat nedir? Edille'nin birinci dereceden avarılı zatiyesidir. Bu edillerin ahkama delaleti ya mutlaktır, mutlak derken ne demek istiyor? Taaruzdan, taaruz ile kayıptı değil. Edille'nin bir de neşi var? Tearudu var. Edille taaruz ettiği zamanla yani deliller çatıştığı zamanla ne girecektir devreye? Orada tercih devreye girecektir. Tercihin de ahvali var. Dolayısıyla evinde taarruz, yani edille taarruz ettiği zamanda edillerin ahkama daal olması, yani edillerin ahkamı ispat etmesi istibarıyla, e, ispatıyla ne oluyor? Lahik oluyor. Avarızı zaten dediğimiz o zaten edilleye lahik oluyor. Ispat edilleye lahik oluyor. İddet-i dediğimizde dediğimiz nedir? demek ki? Sabahçı tercih diyor. İzmir doğrudur. Tercih bahisleri var. Yani deliller çatıştığı zamanda delillerin hangi delil ahkamı ispat eder? Orada tercih yapılacaktır. Dolayısıyla tercihin de neşi var? Ahvali var. O ahval dolayısıyla nereye racidir? Bize göre, bize göre bu ahval de edille ve ahkama racidir. Neye racidir? Edinle vahkam. Neden? Çünkü bir usul, yani Allah usul er, usul ilminin mevzu o ne der diyor. Edinle vahkamdır diyor. O zaman şu kitapta okuyacak olduğumuz her bahsin nereye murakat etmesi lazım? Edinle vahkama murakat etmesi lazım. Oraya dönmesi lazım. Eğer siz terkikten bahsediyorsanız terkihin bütün halleri nereye dönmesi lazım? Edinle vahkama dönmesi lazım. Siz içtihattan bahsediyorsanız ki ondan da bahis yapılacak. O içtihadın bütün halleri nereye raci olması lazım? Yine edinle ve ahkama raci olması lazım. Bazıları usul ilminin mevduğu dedilmedir demiştir. Onlar da tutmuştur. Bütün bunları nereye irca etmiştir? Edinle'ye irca etmiştir. Ama Allah süreni hem edinle hem ahkandır deyince bütün bu halleri nereye göndereceğiz? Bunların hepsini edinle ve göndereceğiz. Ha. Leya edillerin eee edille vahkamın hallerinden maksat avaratı zatiyedir. O avaratı zatiye ki dedik Allah hikmetü bihima. Edille vahkam anan haru. Edille vahkam haru. Hangi ihtibarla şimdi ahkama harız olana bunu yapmak istiyor? Diyor ki bi akbari ihtimbalil ahkami mika Ahkamı edilleden çıkarma itibarıyla. Bu ifade eğer böyle mana verirsek, istimbat ahkamın neşi değildir? Ahkamın değildir. İstimbat müctehidî hallenindendir. O zaman biz burada massara mehul manasını versmemiz gerekiyor. Yani ne dememiz gerekiyor? Bi'akibari istimbatul ahkam derken, Ahkamın çıkartılmış olması itibarıyla Neden minha? Ha, ahkam çıkartılmıştır, doğru. Çıkartılmış olma neyi vasfıdır? Ahkamın vasfıdır, o doğru. Ahkamın hallerinden yani vasfıdır derken o doğru. Dolayısıyla burada yani de bir itiraz var. O itirazı da ne yapmış oluyoruz? İlla ikbiriyi her yerinden okumak gerekmiyor. Zaten bugün okuyacağımız epey bir yer var. Burayı da böylece ifade etmiş olalım. İçtimbattan maksat nedir? edinle ah, edinle ve ahkama arız olan ne var? İkinci kademede olan elillerin ağrı adı zafiyesi nedir? Kendisinden bahit yapılmıyor. Filfen, bu fende kendisi mefhusun ahu değildir. Bil ki, bir fiil mefhusun ahu değildir. Çünkü bu fende, yani usul ilminde, bil fiil kendisinden bahit yapılan nedir? Usmaktır. Gündel o zaten. Usulü fıkıh ne demekti zaten? Fıkhın delilleri demekti. Dolayısıyla o deliller nasıl ispat ediyor, bizim verdiğimiz o ispat, birinci dereceden avarız-ı zatiyede olur. O zaman bir başka avarız zatiyelerden bahsediyorsak delilten, o avarız zatiyenin özelliği ne olması lazım? Edillenin ispatına diye bir ifadeyle ispatı edilleye, lahik kılmaya, arız kılmaya takviye olması lazım bunlar. Bir tekim öyle de olacak, göreceğiz bu bir şey. وَلَاكِنَّهُ Bakın ne diyor? Fakat bu avansı zatiyye mebhusun ahlu değildir. Belirlerin ikinci dereceden avansı zatiyyeci mebhusun ahlu değildir. Birinci dereceden avansı zatiyyeci ki sıspattı, o mebhusu ahlu. İkinci dereceden olan mebhusu ahlu değil ama müdahaleci var. Daha mı? Müdahale yetkili var bunlar. Nerede teşhiri var? Fî <gülüyor> luhûkî mâ yübhâsû anhu fil fen Ufende, usulîminde mefhûzun anhu olan avarlı ve zâdî yeki Onun lahik olmasında teşhiri var. Neye lahik olması? Fîle dinledi. Edinle'ye. Ispatın, biraz sonra misallendireceğiz onu. Ispatın edilleye lahik olmasında İkinci dereceden olan avarızı dahiyenin neşi var? Tesiri var, müdahaleşi var. Göreceğiz o müsade nasıl tesiri var. Ne gibi mesela tekel edillerin olması gibi. Ne olması? Ammeten, en müşterekte, en haber haber muhkemen i̇lâh -i, ilâh -i ilminde okuyacak olduğunuz 20 tane mesele var ya, 20 tane bu halim, lehâsır, âmdır, müşterektir, müebbeldir, değil mi? Zahirdir, nazdır, müfesseldir, muhkendir, hafidir, müşkildir, mücmeldir, müteşâbiltir. Bunların hepsi nedir? Avarız-ı Ancak bunlar ikinci dereceden avarız-ı Zâfiye'dir. Ne demek ikinci dereceden avarız-ı Zâfiye'dir? Birinci dereceden avarız-ı zatiyeye kesiri olan demektir. Birinci dereceden avarız-ı nedir? Kur'an'ın müsbit olmasıdır. Ispat etmiştir ne ahkamı. bahittir demiştik. Delillerden çıkan külli kaidelerdi demiştik. Şu anda bahis konusu yaptığımız bizim o külli kaidelerin nasıl oluşturulduğunu anlatmadık. Nasıl şekillendiğini anlatıyoruz biz burada. Küverdiklerimizin her birine bir, Her biri bir kaidedir, bir kazıgit. İstikim okuyacağız. Acele aslında. Demek ki ikinci dereceden bir mene var harızlı zatiye var. Onların özelliği bu. Onların özelliği ne? Onlar birinci dereceden ağırızlı zatiye olan ispatın edinmeye harız olmasında celkili olan harızlı zatiyedir bunlar. İkincisi bu. Emin emanete kedalet. Yine edillerin harızlı zatiyesi var ama ne böyle birinci derecedendir ne de ikinci dereceden. Onunla bizim işimiz yok. Ne gibi mesela, müfreden, Bunlar da hadillerinin, yani kitap tapcülmetteki bütün lafızların özellikleri değil mi? Avadlı zatiyet değil mi? Ama bizim bahis konusu, mekusu anhuuz değil mi? Mekusu anhuuz gibi ikinci dereceden. Mevhus-u Anhu'yu yani Ispat'ı kitaba arız etmede tesiri olanla değildir. Ayrı bir alan. Usul ilminin alanına girmiyorduk. فَمْكِسْمُ لَذَّلُونَ Ha, şimdi misal veriyorum. <gülüyor> İkinci kısımdan avarız zatiye. Yani Mevhus-u Anhu olan avarız zatiye. Neydi o? Ispat. Bu birinci kısım. يَقَوْ مَحْمُولَاتٍ فِي الْقَوَائِينَ لَدِهِيَ مَسَائِيْا هَذَرْفَنْ bu ilmin mesailinde, bu ilmin mesaili dediğimiz külli kaidelerdir. Onlar da bu ilmin mesailinde mesaili olan kazıyelerde, kazıya dediğimizde külli kaide, onlarda mahmul vakti olur. Bu kazıyelerde ne vakti olur? Bu birinci dereceden avarızı dâtiye mahmul, başka bir şey olmazsa Sadece mahmul olur. El-kitab-u musbitun, el-sünnet-u ve ya üç bitü, üç buradan öyle gidecek. El Kitabı üç bitü. Tabii alakama, değil mi? El Sünnetü, üç bitü alakama. El Kıyasu, üç bitü alakama. Oradaki ispat yalnız mecazidir. Çünkü kıyas ne idi? <gülüyor> Muzhir idi. Müsbit değil dedi. Ona müsbit denir mi? Mecazi olarak denir. <gülüyor> Ve hiç mahrum, üç, yüz bitü alakama. Aynı şeyi orada da söyleyeceğiz. Her halükarda. Edinmenin birinci dereceden havarızı zaten yaşayan olan ispat mutlaka bu ilmin, bu ilmin mesailini oluşturan kazığede ne olacaktır. mahmurlu olacaktır. Veriyorum misal zaten ketâvline, hem kitâ, her kitap derken Kur'an, Kur'an derken de ne? Kur'an nedir? icmadi denildi, tafsiri denildi, tafsiri denildi Kur'an içerisindeki ahkamı ifade eden her bir ayetkini mi? Onu kapsediyor atılı. Kitap derken icmali kullanıyor ama asıl maksat nedir orada? Tavsili deliller. Yani hüküm beyan eden her bir ayet-i kerime. El kitap yüz bitür hukmel kapriyye. Kitap nedir? Kapriy olan bir hükmü ispat eder. İşte bakın ispat. kitabın neşidir? Delildir kitap. Delilin avarız-ı zâtiyesidir birinci dereceden ve terkipte ne vakı olmuştur? Kadınye'de bu kavidgele mahmûl var olmuştur, her zamanda böyle var olur. Ama bu ikinci dereceden olan hava hızı zatiyenin kapsamı çok geniş. Göreceğiz o işi inşallah. Mesela bel kız mı sani? İkinci kısım yani ikinci dereceden hava hızı zatiyenin diğeri el Kitabı alam, el Kitabı alam, el Kitabı muabbel, değil mi? Böyle gidiyor. Bunlar ya kalpostalsa falan buyurur. Bunlar ne vakit olur? Vasıflar, kayıplar vakti olur. Mahmul değil. Şimdi, mahmul de olur diyecek ama şimdiki konuda ne diyoruz biz? Bu ikinci dereceden avalık-ı zatîye kuyut, vasıf vakti olur. Neyeli mevdu? İlkel havaya. Bu kaviyelerin, hadi dediğimiz neydi? Usul-i temminin mesailiydi bunlar. Bu kaviyelerin mevduğuna kayıp vakti olur. Ne gibi mesela ki kavlina El kitabüllezi yekunu âme El kitabüllezi yekunu âme El kitab neydi mevduz Bu yemin mevduzsu edinme ya Şimdi el nezi yekunu âme O haz olma Kitabın ne şeydi? İkinci dereceden Havarız-ı şeydi Şu okuduğumuz evvela onu söyleyelim El kitabüllezi yekunu âme Yufidul hukmen kâziye Bu nedir bu? Bu bir kazıye yani usul ilmindeki külli kaidelerinin bir tanesidir. Bu külli kaidede ikinci dereceden avarızı zadiyye olan ne vahı oldu? Bu ilmin mevzu ona kayıt oldu. Sufakır. Evet. Bu ilmin mevzu kitap değil mi? Ben kitabı Kitap. Öyle kitap. İşte o ah olma ikinci dereceden avarızı zadiyye. Peki ikinci dereceden avarızı zadiyye olanın özelliği neydi? Özelliği İlmin mevtulu olan edille, ki burada kitaptır, ona birinci dereceden avarız-ı olan ıspatı, ıspat etmede tehkili olacak. İspat etme derken, o ıspatın edille'ye ağır olmasında, yani haber vahatı olmasında diye daha net anlaşılsın, neşe olacak tehkili olacak. Olmuş mudur? Olmuştur. Bakınız burada, el-kitâbü'l-necih'e kûnâ ammâ, şimdi geldi haber. Yusuf <gülüyor> ya Ne i̇şte, el-hukm el-kat'i? hükmü kabili ispat eder demek bu. O. o ispatı biz ne yaptık? Kitaba harf etmek. haber yapmak o demektir. Ona lahit ettik onu. Bu haberin o ispatın kitaba harf olmasında ikinci dereceden avarızı tasihiye olan enam el yani el-lazi yekulu onun ne gibi var? Tekşir var. Nasıl teşhiri var? Eğer tutar da bunu şöyle yapacak olsa el-lezi yekul amel-lezi el-kitab-u-lezi hus-samimhul ba'd diyecek olsa, ki bir aslında şöyle orada bir an taktiri var tabii, el-kitab-u-lezi el am el-kitab-u-l-am am el hus-samimhul ba'du fiycu zann bu sefer zannı ispat etmeyi Yufiduzan zannı ispat eder. O zannı ispat etme ki ispat edilmenin her zaman neşilin birinci derecenin avar zatiye. Ama şimdi nereye döndü bakın? Biraz önce kap'i idi, şimdi zannı döndü. Bunun kap'i zannı olması ve o şekliyle ispatı kitaba arız yapmamıza teşhir eden nedir? İkinci dereceden avarız-ı zatiye olan el-aham, kap'i olma cihetiyle ispatı gerçekleştiriyor dediğimiz zamanda ne oluyor? O zaman zan oluyor değil mi? Ama yine her ikisinde de ne var? Her ikisinde de edille ya, ağız etmede, ona dahil etmede tecrü var Ve bu kadıyeler, yani usul ilmini oluşturan, usul nedir ilmun, yani kavari, işte bu kaideler böyle oluşacaktır. Okuyacak olduğumuz bütün kaideler bu şekilde oluşacak. Devam edelim. Bu tabii kayıp olur dedik. İkinci dereceden avarıdı zati Şimdi birini şöyle bir birkaç tane daha söyleyecek. Sadece e, sıfat olmaz, başka şeyler de olur. Bakınız. Vakit yakalamazsanız, bir gitmek kolay ya. İkinci dereceden avarıdı zatiye Usul ilminin okült kaydelerinde, yani kavimlerinde ne vakit olur? Ne vakti olur? Mefta vakti olur ya ne gibi mesela? ki qadina elham yujibu al-hukm al-qat'i hakka ta'aqah ki ufkerece gece kelam yujibu al-hukm al-qat'i qat'i olan hükmü icap eder ispat eder yani bu yufi bunların hepsinden maksat delil isbattır bunu bunu gerektirir diyoruz öyle değil mi elham yujibu al-hukm al-qat'i hamni ehi lehni üçüncü dereceden havarızı zatiyesi. Bu ilmin bir kalıyesinde yani külli kahvitesinde ne vardı oldu? Karşımıza böyle de çıkamıyor. Oldu mu? Karşımıza böyle de çıkamıyor. Hatta birçok şekilde çıkacak onları kitaptan okuyacağım. Kitaptan takip edeceksiniz inşallah. Ve teko mahmulen fiha. Bu kalıyelerde mahmul de vardı olur bu havarızı zatiye. İkinci dereceden havarızı zatiye. Ne gibi kahvin a? Bakın bu da kaymaların yeşili. Annekiler Türk imalda innet iyi. Demiyor muyuz biz bunu? Tabi cehinde göreceğiz bunları. Okur kendileri bahislerinde göreceğiz bunları. Ne diyoruz? Annekiler Türk. Annekiler Türk imalda yerinde var olan nekiler. Yani bir sonra var olan nekiler nedir? Ahmetür. Ahmetür. Ahmetür. O ah nedir? O ah evilerin ikinci derecenin avaru da zatı Usul ilminin bir alın yeşinde ne var oldu? Mahmul var oldu, haber var oldu. Karşımıza böyle de çıkacaktır. İkinci dereceden avarız-ı zâtiye. Ve kezâneşel avarız-ı zâtiyetu Hükmün avarız-ı de böyledir. Şimdi nasıl ki edillenin birinci, birinci dereceden avarız-ı zâtiyesi var ise, o ispat ise, hükümde de birinci dereceden avarız-ı nedir? Su çünkü elin ispat ediyorsa hükümlü oluyor? Sabit oluyor demektir. O zaman el sabit sabitun. Hükmün birinci dereceden havarız-ı zatiyesi subut olacaktır. Bunu özellikle söylüyorum şundan. İkinci dereceden havarız-ı aynı aynen Edinle'de olduğu gibi nasıl ki Edinle'nin ikinci dereceden havarız-ı birinci dereceden havarız Edille'ye arız etmede teşhiri vardı, burada da yani ahkamda da ikinci dereceden havarız-ı zatiye olan, birinci dereceden ahkabın havarız-ı zatiyesi olan Subut'un ahkama arız olmasında ne şey olacak? Teşhir olacak. Bunlarla ne olmasıdır? Hükmün sabit olmasıdır. İşte hükmün birinci dereceden avarız-ı zafiyesi subuttur. Sabit olma yani subuttur. Vesali hükmün ikinci dereceden avarız-ı zafiyesi nedir? Ma yekunu lehu. O avarız-ı zafiyesidir ki yekunu lehu'nun için oluyor. Ne mezkadun? Teşhiri var. Nerede teşhiri var? Fi luhuqi ma huwa mevhusun anhu, hu. Mevhusu olmasında ahkâba Demeli burada ahkam yukarıda bil edin ne demişti ama bil ahkam demektir o. Ahkâba lâhil olmasında ne şi var? Fesiri var. Ne gibi? Ke kevrihi bir bi fiilil baligin. Ev bi fiil-i sabiyyi. Hükmün baligin fiiline taalluk etmesi, hükmün çocuğun fiiline taalluk etmesi gibi diyor. Yalnız Burada size aktarmam gereken bir bilgi vardır. Ahkamın ikinci dereceden avarız zatiyesi zatiyeti aslında hüküm bahsini okuyacağımız zaman göreceğiz. Hüküm dediğimiz zaman da bir hüküm. Bir de mahkumun bih var, bir de mahkumun aleyh var. Mahkumun bihim ve mahkumun aleyhim halleri avarız zatiyeti yani Hükmün, bu ikinci dereceden avarıdır zati geçilir. Bunu molla suçluyu bir anlatacak kendi şah, ama ileriki başladı. Belki üç sonra, belki dört sonra. Onun ibaresini hızlı bir şekilde okuyayım çünkü onatlı yapayım. Ne gibi kahvaltını mahkumu bir, nane, mahkumu bir ve mahkumun aneyinin hateri. Bunlar nedir? Bunlar hükmün ikinci dereceden avarıdır zati geçilir. Onun için diyor, diyor ki orada. Bu, mahkumun bih ve mahkumun aleyhin halleri fe inne ahvalehumâ ahvarun lil ahkâmî Ahkâm'un da halleridir. İkinci dereceden halleridir. Birinci dereceden değil ha. Eyvallah, mahtumun bih'in halleri olduğu gibi, mahkum aleyhin halleri olduğu gibi, bunlar aynı zamanda nedir? Ahkâm'un da halleridir. Ama lakin nâb i itibarî ne bişi ha, zat halleri değil ha. Ya mutallakları itibariyle ahkamı mutallakıdır. Ne <gülüyor> Mahkumun u bih, mahkum-u bih bih mükellefin fiilidir. Mahkum-u alayh ise mükellefin kendisidir. Rica kim dikkat ederseniz ki ke kekem bihi müteallikan bir şey diyor. Balığın fiiline tatbik etmesi hükmün. Balığın fiili nedir? Balığın fiili mahkumun u bih'tir sadece. Bunu anlatacağım eğer bunlar e, ahkamın bizzat halleri olursa o zaman bu ilmin meflusunu çoğaltmak lazımdır, diyor. Peki, evet. Onu da söyledikten sonra, yani burada şunu anlamamız gerekiyor, onun için okudum orayı. Ah Ahkamın birinci dereceden avalı zatiyeci subuttur tamam. İkinci dereceden avalı zatiyeci o subutun ahkama lahit arız olmasıyla tehlikeli olanlardır. E nedir onlar? Mahkumun kim haddi. Mahkumun aliyih haddi demek bu. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet. Men hal fi hukma huwa madhsun ala hakikati mutadaka misli li ba'dı't tec'el tabi'i ve lahit. Ve çünkü dereceden haddeli nelerdir? Onlar manayıfır kezani. Böyle olmayan ne varsa olmaktır. Şimdi misallendiriyoruz. Neyi misallendiriyoruz? Ahkabın birinci dereceden avarızı zatiyeci aynen edillenin birinci dereceden avarızı zatiyeci kazıye'de ne oluyordu? Mahmul. Bu da öyle midir? Evet öyle. Onu söylüyor. Diyor ki velemem minhâd bu avardız zatîye birinci şey. Yani birinci dereceden hükmün avardız zatîsi mes'ul bu olan ya ta mahmulan fil Her zaman böyledir. Kadı gelen bu ilmin kadı ne vakı olur? Mahmul vakı olur. Katabun el hükmu sabitun bil kitabi. El hükmu sabitun bi sünneti. El hükmu bil El Bu şekilde söylenecektir. Şey. Bak, bu neden hükmün birinci dereceden avardız zatîsi? Bu ikinci şey, ikinci şey değildi. İkinci şey mefhumu anhu değildir. Mefhumu anhu olan subutun ahkamı da hükmüyle var. Biz o avruz de ne olarak anlatmıştık? Mahfumihi'n <gülüyor> halleri yani avruz <avarsı> zatiyeci veya mahfumu melekin halleri yani avruz zatiyeci anlatmıştık. İşte bu ikinci olan avruz zatiyede, ya <gülüyor> alfaten lafuyudan li mevdu'i kikel o kadayanın ne vakı olur? Aynen birinci de edinlede söylediği gibi vasıf kayıt vakı olur. Ne gibi? Ne gibi? Kavlina el-hukmu el, el bil-ibadeti İbadete taalluk eden hüküm Yeskutu bir haberil vahidi Haberi-vahidi de sabit olur. Şimdi bu misali tahvil edelim. İbadet nedir? Ribadet, mahkumun bihin, avarız-ı zâtiyeşindendir. Yani hükmün ikinci dereceden avarız-ı zâtiyeşidir. Mahkumun bihin, avarız-ı zâtiyeşi ne oluyordu? Hükmün ikinci dereceden avarız-ı zâtiyeşi oluyordu. Ribadet öyle midir? Evet öyle. Bakın, mahkumun bihin nedir demiştik? Mükellebin fiilidir. Namaz mükellebin fiili değil midir? Evet. evet. Hüküm ne? Namazın vucu mu? O vucu mu hüküm? Ama namaz, o namaz mükellebin iyidir. Namazın vasfı nedir? Havarız-ı zâkir. El-Salâtu ribâdetün. Dersiniz değil mi? İbadeti haber yapıyorsanız, o salâtı ne şedir? Havarız-ı zâtiye şedir. El-İnsan-ı Tiharif'i diyorduk ya, aynen onun gibi. Yani el-Mukhmus'a el bir şey diyorduk ya, el salatu ribâdetün. İbadet. Mahkum bir olan namazın, yani mükellefin şeyi olan namazın neşidir. Göreceksiniz. Allahu Teala da var o, oraya geliyor şimdi. Orada bütün misalleriyle Allahu Teala bunu daha da açık bir şekilde önümüze serecek inşallah. Evet. Şurayı kısılıp unutabilirim zaten bir misal. Bu vakıa mahpuh enkak aldinah. Bazen ne vakıa olur, mahpuh vakıa olur. Ne gibi ketab nina? Enkukubetul lazet kutubil kiyati. O kubet kıyas dileme olmaz. <gülüyor> Sabit Allah. Okubet, peki okubet nedir burada? <gülüyor> Okubetken gene mahkumu birin nedir? Hep ah, demek istiyor burada evet, okubetten. <gülüyor> mahkumu bihin avarızı zatiyeşir. Doğayı şimdi hakamın ikinci dereceden avarızı zatiyeşir. O ne vakit oldu burada kadıya der? Ne bu vakit oldu? Bakıcı el oku betu raat es mut bil kıyas kıyas ile hak sabit olmaz. Bu ne bir bu? Bu bir kadigıdır ve usul ilminden kuraldır. Bu kadigıdır nasıl oluştu? Bu kadigıdır. Daha doğrusu bu kadigıdır ne var? Mücde yani mevzu olusu. Bakıcı el oku bettin haberi içinedir. Bu muttur nayes mut ediyoruz Peki o mevzu mu akıl nedir? Ahkamın ikinci dereceden avadısı zati işidir. Diğeri madde ne? Mahkumun birim, birinci dereceden havarızı zatiye şir. Ya hep birbirine geripti bunlar böyle bağlı. Peki. Tabii konu mahkum olan kekavlere de kaptı bir ibadetim. Burada da ne vaat oldu? İbadetim haber vaat oldu. Ve ama kısmı sadece min kullin min kısmeyini fala yuhta tu fi hada bir ha. ولا هي من مشكلات كجيخذ مني مشكل لللغوي في 2 derece der gerek delillerin gerekse de ahkamu avard işimize yarar diyor şimdi vüchtavdiyi şey alamater rahemi fi buraya girelim kitaptan oraya geçelim ma <gülüyor> hakauhu min anna mura anna murade hadi diyorduk ya ispat nedir Subut nedir? dir? Mahkemeden tutu O bahis ne demektir? Ya işinle edilen, iyi de bahis ne demek? Her şeyi kelime kelime inceliyor, aç bir şeyi dışarı bırakmıyor. Elma, hadi aradıtı, aradıtı bahis yapma ne demektir? Uspattan bahis yapma ne demektir? Subuttan bahis yapma ne demektir? Bunun manası nedir? Bunun manası diyor bilmevdu, mevdua arız olan, arız edin yeden bahis ile kast edilen nedir? hamluha. O arar-ı zadiyeyi hamletmektir. Neye? <gülüyor> alâ mevduğul ilim. İlmin mevduğuna. Kitap-ı cünnet içme'a kıyaslıyorduk ki edinliye. Veya ahkâma. Ev alâ nevrihi. Veyahus da ilmin mevduğunun nevrine. Bunların için bir Ilmin mi okuyacağız? ilmin mevduğunun ne kitap. Onun nevrine. Emir. Nehî. Ev alâ Arab-ı veya ilmin mevduğunun Arab-ı Zatiyeşine yapıyoruz. İlmin mevduğunun Arab-ı Zatiyeşine olması, mevdu kitap cümle hak olması, hak olması Şimdi siz kitabınızdan, bunlar nasıl uygulanıyor onu görmeniz açısından söylüyorum. 20. sahifeyi açınız ve o 20. sahifenin de birinci, ikinci satırının başına bakınız. Allah'ın mübarek böyle yaptık diyeceğimiz yoktur tabi. Keşke orada anlattıklarını burada anlatsaydı da burası metinden kolay kolay anlaşılsaydı. zorladı. Orada mübarek açılmış çarşaf gibi şeklini bize verecek. 20. sayfayı açtınız inşallah. Sende de, İzmir'in de de evet şöyle başlıyor itibareniz. Vel muradı bil bahdi ha. İşte vahit demiştik ya vel muradı bil bahdi hanha arad-ı zatiye arad-ı zatiyeyle vahit yapmaktan kasıt nedir? O Arad zati, e, hamluha o arad-ı zati hamluha onlar bu ahvali, yani aradaki hamle miktarı. Alan madduğu ilmin, o ilmin madduğuna. Ve ilmin madduğunun bu hali muhtak. İlmin muhtak. Şimdi gene biraz daha ha. İlmin madduğun muhtak olduğu halde. Kitaptan on bulduk inşallah. Ne ha? Metelik. Efendim? İcmiri'den de 62. Sahipten. 62. Sahip, 63. Sahiptenin sonu şimdi 64. Geçti mam e kaka. tenkit ediyor. Şöyle tenkit. Tenkit derken şu manada delil demeye gerek yok. El-kitabı deyin. Doğrudur. Çünkü biz geride de bu bugün bir tercümeci de İzmir'den öyle olduk, değil mi biz hani? Çünkü biraz sonra sünnet diyecek mesela. Ona mukabil olan da kitaptır. Oradan kitabı anlayalım demek istiyorum. el kitabı yüz 100 el işte o ispat, kitabın birinci derecesi, dereceden avarısı zatiyeci değil mi? O avarısı zatiye'den bahis yapmak ne demektir? Onu bu ilmin mevzuuna mahmur yapma demektir. Bu ilmin mutlak olan mevzuuna mahmur yapmadır. E kitap diyorum, kayıtlamıyorum onu, mutlak. Ona ne yaptık ispatı? Kayıt yaptık. E, kayıt yaptık diyorum, hamlettik. Yani haber yaptık. E bir hafta mukayyeden... Veya bu ilmin mevduğu olan, misal kitaptan gidiyoruz, yine kitap diyelim, yoksa kitap şundan hiç vakıyan, hepsini düşüneceğiz tabii ki. Mukayyet olduğu halde ona ne yapılıyor? O mevduahdı, yani avar rızatiye mevdua ne yapılıyor? Hazreti diyor. Bakınız ne gibiyiz? Eddeli, yani el kitabul müemmelu. Bu evvel kitabın avar rızatiyeci değil miydi? Odur. Ne oldu kitap burada? O el mu'emmel ile kayıplandı. Yani bu ismin mevzuu olan kitap müemmel ile kayıplandı. Ve, ne yapıyoruz? Yufidutta. Tismaf'ı ne yapıyoruz gene? Mahmur yapıyoruz. Öyle değil mi? Hamlediyoruz. Nereye hamlediyoruz? Delile. Yani kitaba hamlediyoruz. Ama bu kitap nasıl bir kitap. Bu gaye. Hayır. Elhamdülillah. E, ne o kimin Bakın biraz önce İcmali'de şöyle dediklerini. Allahu sure metninde sözüyor ha. Buraya geldik mi? Burayı hızlı hızlı okuruz. Şimdi okuyoruz onu. Madem. Evvaha! O da ana neri yapalım? Demiştik ki ben murad bil bahse hamha. Avarızı dâtiyen bahis yapmaktan maksat nedir? Hamluha. O avarızı dâtiyeyi hamletmekdir. Neye? Ala mâtûğu ilmi. İlmin mâtûğuna hamletmekdir. Ve evvaha avarızı dâtiyeyi hamletmekten nereye? Ala nâhu ilmâtûr. Bu ilmin mevduğu olan kitap sınneti vakiya, onun nevrine, hep kitaptan veriyormuş misalleri, imma mutlakan. Ona mutlak olduğu halde ona hamletmektir. Ne gibi nahu, el emru, emir nedir demiştim biraz önce, İlmin mevduğu olan kitabın neşidir, nevrisidir. El emru, yufidül mücürbe, yufidu nedir o ¿Qué es el ámbito? Şünnetin ev kitabın yani. Kitapta sünnetin aradı zat kişis. Aradı zat kişis. Bakınız bir ispat ispatı ne yapacağız şimdi? Bu ilmin nam bu onun aradı zat hamledeceğiz. Ya bu ilimdeki mesai böyle oluşuyor işte. Onu anlatıyorum size ha. Yüce bulhup mekân kişil olarak hükmet gerektirir. Gördün mü? O yücubuyur, yü, yalnız naptır o? Nereye hamletlik konu? Hasa hamletlik değil mi? Has nedir? Bu ilmin mevzu olan e, kitap veya şünnetin aradı zati, aradı zati gibi. Peki? Nahu elhas yücubul hukman kaphanedik. Evi adı bu kayyeden veyahut da bu ilmek adının aradı zati zatişi olan bu kayyed olduğu adı. Nahu elhasul muazzar. Hâsı ne yaptık şimdi? El hâsıl mûmûr yufîdu zannâ Bak yufîdu bak kısbatı, hâsı yaptık? Hamlettik! Arab zatînin bahisi bu değil miydi? Bu hamli yaptık. Ama neye hamlettik? Bu ilmin mevzûnun, Arab zatîsi olan hem de mukayyet olan hâsı hamlettik. Ya! Eyâsana nev'îhî veyahutta Arab zatînin nev'îsine hamlet yaptık. Nâ'înâ hat. Bakınız mutlak el El şimdi yucubu neydi? Bu ilmin yani bahis ne demek ki? O ispatı hamlede Şimdi neye addeddik ispatı? Şimdi ispatı mutlaka hamledik. Mutlak nedir? Bu ilmin nâ'ûu olan kitap ve sünnetin harad-ı zatîsi olan hâzın nevr edilir. Ya, yücbu el-hukme mutlaka fe mukayyeden Veyahut bu da bu nevr mukayyed olduğu halde el-mutlakul mukarunu bima yücbu hamlehu alel-mukayyed mukayyede hamletmeyi gerektiren şey ile beraber olan mutlak yücbu el-hukme mukayyeden mukayyed hükmü gerektirir. Bu da nedir? Bu da bir kazıyedir. Bu da bir kürlüğü kaidedir. Yani ilmin mesaikinden bir tarihçi de budur. İşte burada da Yuji buyu ne yaptık El Fumka tamam gerideki mutlak hamledi, öyle değil mi? Avarızatiyeden bir hamil değil mi? Hamledi. Peki bu mutlak el qarin diye kayıtlı olan mutlak nedir? Bu ilmin mevzu olan kitabın avarızatiyesinden olan hasın ne? Peki vaaleden kıyat ilahî gidiyor ve bugünkü dersi de burada böylece o süreden böyle bitirelim inşallah. Biraz tatık olarak çok az gitti ama mesela anlaşılıyorsa ne şekillerden de pekibi tatık olur.